Açık gaz Merhaba Kainat Bugün 13 Ağustos Salı Yıl 2024 Ay 8 Gün 226 Hızır 100 1446 Hicri Sefer 9 1440 Rumi Temmuz 31 Pamuk devşirme zamanı Günün Tarihi 114 yıl önce bugün 13 Ağustos 1910'da Modern hemşireliğin kurucusu Lambalı kadın da olarak bilinen Florence Nightingale hayatını kaybetti. Günün malumatı modern hemşireliği kuran Florence Nightingale. Soylu bir İngiliz ailesinin kızı olmasına rağmen zenginliği bir kenara iterek kendisini hastalara adayan Florence Nightingale ailesinin karşı çıkmasına boyun eğmeyerek daha 17 yaşındayken bu işe başlamış Kırım Savaşı sırasında 5 Kasım 1854 günü 38 kişilik bir hasta bakıcı ekibiyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Savaşın bitmesi üzerine Londra'ya döndükten sonra da hemşireliğini sürdürdü. Florence Nightingale kendi adıyla anılan okulu da kurdu. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, herkese günaydın deyip haberleri de kısaca özetlemeye çalışalım. Öncelikle tarihte bugüne geçmeden önce, büyük bir yangın... Haberi var. Atina'nın dış mahallelerine kadar ulaşan Yunanistan'da orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve bu yılın en büyük orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da Alevler BBC'nin de belirttiğine göre başkent Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalara ulaştı. Binlerce kişiye tahliye emri verildi. En az bir kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ülke yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunuyor. Türkiye'de iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderiyor. Ama Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkelerde de, dünyanın pek çok ülkesinde de yangınlar, orman yangınları devam ediyor. Onu da belirtmek lazım. Öte yandan savaş durumları da devam ediyor tabii. Yani çok e, İsrail e, askeriyesine ordusuna milyarlarca dolarda silah desteği verdikten sonra nihayet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da bir ateşkes çağrısına katıldığını Amerika Birleşik Devletleri adına biliyoruz. Bu da tüm bir kaygı verici gecikmeli çok gecikmeli bir haber. Ve ayrıca da şeyi de hatırlatalım. Bütün bu yangınlar ve sıcak dalgalarıyla aklımızdan çıkmaması gereken şeylerden bir tanesi de fosil yakıt endüstrisi propagandasının bu rekor sıcaklarla çok yakında gezegeni kasıp kavuran sıcaklarla yakından ilgisi olduğu da yapılan bir araştırmada yani 8 Ağustos tarihinde çıkan bir yazıda akam müdriğimiz ortaya çıkmıştı. Yani dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları geçen perşembe günü yeni bir veriler dizisi yayınlamışlardı. Biz yayında yoktuk. Ve bu bütün rekor kıran sıcak dalgalarının ardında yatan en önemli şeylerden biri fosil yakıt endüstrisinin 10 yıllardan beri dezenformasyon çabaları sonunda bir türlü harekete geçilememesinden ibaret olduğu söyleniyordu. Yani temel sebebi ne bulmak bunu tespit etmek gerekir demişti Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı ve bu rekor seviyelerdeki sera gazı emisyonlarını salımlarını da durdurmaya azaltmaya ve durdurmaya yönelik... <gülüyor> ciddi çalışmalara girmenin zamanı geldi de geçiyor bile diye ciddi bir uyarı vardı buna karşılık ama savaşlar da devam ediyor fosil yakıt endüstrisinin de silah endüstrisiyle işbirliği yaparak yani bir anlamda dünya çapında mesela İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahları kullanarak Gazze'deki okulu mahvedip yüzden fazla Filistinliği katlettiği ve verilen bilgilerde de bir tek bile bu El-Tabin okulundaki saldırıdan sonra bir tek ceset bile tam olarak bulunamamış ancak parçalar halinde bulunması yüzünün karşı karşıya kaldığı en büyük facialardan biriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor doğrusunu isterseniz Parçalar bulunmuş sadece ve yok edilen bedenlerde de tanınmasına, teşhis edilmesine, kim olduğunun bulunmasına imkan ve ihtimal yok. Öyle bir durumdan da bahsediyoruz. Onun dışında Avustralya'daki mercan kayalıklarını yok eden ...en büyük sebeplerden biriydi... ...tahmin edilebiliyordu ama ortaya çıkarılmış... ...Gardiyon'un bildirdiğine göre... ...Avustralya'nın fosil yakıt ihracatı... ...kömür başta olmak üzere... ...ancak Rusya iklim yıkımına hiçbir şey yok... ...azaltmaya yönelik hiçbir plan olmadığını da ortaya koyuyor... Ve bir tek Rusya'nın arkasından Avustralya'da ikinci sırada geliyor. Yeryüzünün en büyük hayat kaynağı olan mercan resiflerini ortadan kaldırmaya, ağırtmaya gidiliyor. Böyle bir durumdan da bahsedebiliyoruz. Bir başka büyük facia haberi de Brezilya'nın Pantanal denilen sulak alanının onu bir şeye dönüştürme. Nehremin bir hidrovya diye bir proje var. Paraguay nehrini ve orada limanlar inşa etme planı biyolojik çeşitliliği bitirecek ve jaguarlar, dev su samurları, armadilloların bulunduğu ve yüz, belki de on binlerce yıldan beri mevcut olan bir kıyı e, nehir kıyısı halkın yaşam alanını tamamen ortadan kaldıracağı yolunda çok kaygı verici bir haber var. Türkiye'den de saldırı haberleri geliyor. Nazi saldırısı olmuş. Öyle değil mi? <gülüyor> evet. Eskişehir'de Nazi miğferi üzerinde gamalı haç bulunan bir evet. hicum yeleği giyen ve göğsünde Nazilerin kara güneş amblemi olan 18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi baltayla yaralamış. Baltay'la yer alınmış yüzünde de bir kelle maskesi var. Yani kuru kafa maskesi var. Ürkütücü. 18 yaşında bir saldırgan Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Bu arada da bir demeç veren sokak raportajları vermekte olan bir Dilrubaye isimli genç bir kadın tutuklanmış. Instagram'ı, sosyal medya platformu Instagram'ın erişime engellenmesi hakkında ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı hakkında eleştirel ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanmış. Bu da düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından oldukça vahim bir duruma işaret ediyor. Bu şekilde... Haberler birbirini kovalarken biz dönelim şimdi şeyimize bakalım. Tarihte bugün. Bugüne. 1880 yılında bugün Sifrojet Hareketi üyesi yani Kadın Hakları Hareketi üyesi ve sendika örgütçüsü Mary McArthur dünyaya geliyor. Ulusal Kadın İşçiler Federasyonu'nu kuran McArthur 1911 yazında Londra'da 2000 kadının katıldığı bir greve Öncülük etmiş. MacArthur süfrajet hareketi içerisinde işçi sınıfı kanadının önde gelen isimlerinden biri oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkıyor ve oy hakkının sadece varlıklı kadınlara verilmesine karşı da genel genel oy hakkını savunuyor. Bu da onu orta sınıf süfrajetlerin gözünden düşürmüş. Çünkü hareketin orta sınıf kanadı o dönem oy hakkının sadece mülk sahibi kadınlara verilmesini hedefliyormuş. Evet çok eşitlikçi bir yaklaşım olduğu söylenemez 1880'de yani 19. yüzyılın son 10 yılına girilirken böyle bir şey oluyor. safracı etlerinden harekette genel oy hakkının kadınlara da mutlaka eşit bir şekilde erkeklerle eşit bir şekilde tanınması hareketi. Çok büyük bir mücadele verdikleri de söyleyebiliriz. 1961'de bugünse Sovyet Kızıl Ordusu'nun Almanya'ya girmesinin ardından... ...komünist olduğu söylenen Doğu Almanya hükümeti... ...batıya yani kapitalist tarafa geçişlerin önünü almak için... ...bir gece içinde Berlin'i bölen bir devasa duvar inşa etmeye başladı. Duvar dalgası da dünyanın dört bir tarafında şu anda... Bütün dünyayı sarmış durumda. Her yer duvardan ibaret zaten. Ee, burada e, duvar yapımına e, giden süreç işçilerin 1953 yılında başlattığı grev dalgasıyla başlamıştı. Doğu Almanya'da binlerce işçi ağır çalışma koşullarına karşı greve gitmiş. İşçiler sadece eski çalışma koşullarına geri dönmeyi değil. Aynı zamanda hükümetin istifasını da istiyorlar ve Serbest seçimler yapılsın diyorlar. Halle, Merseburg ve Magdeburg'da grev komiteleri şehirlerin denetimini geçici olarak ele geçiriyorlar ve siyasi mahkumları serbest bırakıyorlar. Yemen sınıf haline gelen bürokrasi ve Sovyet işgal güçleri isyanı şiddet kullanarak bastırıyor. Savunmasız işçilere karşı tanklar gönderiliyor. Yüzden fazla insan öldürülüyor. Yüzlerce işçi tutuklanıyor ve yıllarca hapiste kalıyorlar. Grave evet. önderlik eden 6 kişi de ölüme mahkum ediliyor idama yani. 1957 yılında sadece yurt dışına yapılan Geziler'e değil, ülke içinde seyahati de sıkı denetim altına alan bir pasaport yasası uygulanmaya konuyor. 1958'de yapılan bu... Beşinci kongrede Sovyet e, şey, Doğu Almanya Partisi'nin, Komünist Partisi'nin sosyalizmin 1965 yılında tamamlanacağı iddia edilmiş. <gülüyor> Tarih vermişler. Tarih, şu tamam. Ay ve gün vermişler mi bilmiyorum ama yıl <gülüyor> <Saati> vermişler. Kadar. <gülüyor> Saat kadar. itibaren komünist toplum kurulmuştur. <gülüyor> İşçilerse artık hızla tırnak içinde sosyalist tırnağı kapat, Doğu Almanya'yı terk ederek ...kapitalist Batı Almanya'ya geçmeye başladılar... Kapitaliste tırnak yok... ...1959'da 145 bin kişi... ...Doğu Almanya Cumhuriyeti'ni terk ediyor... ...1960'a gelince bu sayı 200 bine ulaşıyor... ...gidenler özellikle genç kuşaktan... ...bu durum karşısında... ...Doğu Almanya'daki Stalinist diye adlandırılan bürokrasi... ...büyük bir gizlilikle hazırladığı planı uygulamaya başlıyor... 13 Ağustos sabahı batıda işe gitmeye çalışan işçiler birdenbire aa ne görsünler duvar geçemiyorlar. Aynı şekilde batıda olup da doğuya dönmeye çalışan işçilere de izin verilmiyor. Ve duvarın inşasıyla birlikte aileler parçalanıyor. Sırnak içinde yine işçi devletinde işçilerin seyahat özgürlüğü tamamen ortadan kalkıyor. Berlin halkı bir süre Çeşitli yöntemlerle duvarı açmayı başardıysa da hükümet kısa sürede duvarı yükseltiyor. Mayın tarlaları, köpekli askerler ve gözcü kuleleriyle geçişi tamamen engelliyor. Doğu ve Batı Berlin'in arasındaki bu duvar aslında biri 3,5 diğeri 4,5 metre yüksekliğinde iki çelik parçadan oluşuyor. Doğu tarafına bakan duvar kaçmaya yeltenecek insanların kolay görünmesi için de Beyaza boyanmış gayet uygun evet. bir tek, teknolojide kullanılıyor. Evet, sonraki yıllarda tabii öldürülenler de olmuştu geçmeye çalışırken. <gülüyor> evet aynen. Şeyi de e, ihmal ettim. Açılış parçamız olarak da Alaspesen'den sokaktayım yanındayım parçasını e, çaldık. Yaşam için yasa. Nöbetleri için yazılan, eylemlere katılan müzisyen Alaz Pesen tarafından yazılmış, bestelenmiş ve söylenmiş bir, yorumlanmış bir şarkıydı. Ve bu şekilde şimdi de hayvan meselelerine de bir ilişkin duyuru verebiliriz. Kadıköy mahallelerinde değil mi bir buluşma var. Evet Kadıköy Mahalleli'nin hem moda ve çevresindeki mahalleler hem Yeldeğirmeni Mahallesi'nde mahalle örgütlenmeleri oluştu. Sokak hayvanlarını korumak için muhtemelen Türkiye'nin ve İstanbul'un birçok yerinde de bu tarz oluşumlar var. Ama bu Kadıköy Mahalleleri geziden sonra da çok aktif olarak bir süre devam etmişti dayanışmalar şeklinde. Şimdi sokak hayvanlarını korumak için örgütleniyor mahalleli ve... 18 Ağustos pazar akşamına 19.30'da yoğurtçu parkında parkındaki forma çağrı yapıyorlar mahalle e, grupları olarak e, katılacaklarmış patili dostları için patili dostlar için buluşuyoruz diyorlar e, tüm komşularımızı bekliyoruz dostlarımızı vermeyeceğiz diyerek yasanın uygulanması sürecinde Özellikle bu geçtiğimiz hafta arka arkaya e, ortaya çıkan Altındağ'da, Niğde'de ortaya çıkan işte e, hayvan katliamları haberleri ardından sokak hayvanlarına yönelik bireysel şiddet e, haberlerinin artması ki işte en, en son Pursaklar Belediyesi e, de ya, Pursaklar Belediyesi'nde benzer bir durum yaşandığına dair haber var. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çöplükte 10-15 kadar köpek cesedi bulunduğu gibi haberler var. Bütün bunlar mahallelerde sokak hayvanlarını korumaya çalışanları da aktive etmiş durumda yani hayvanları korumak için bir an önce bir şey yapmalıyız diye düşünüyor mahalleliler. Bu sebeple Kadıköy'de 19.30'da Yoğurtçu Parkı'nda buluşacaklarmış. Ayrıca Yeldeğirmeni mahallesinde yine Kadıköy'de orada da bir buluşma olacak. 15 Ağustos Perşembe 19.30'da komşunun sandalyenin çayını al gel. Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda birlikte hem dertleşelim hem çözüm düşünelim. Mahalle sakin dostlarımızla birlikte yaşamı konuşalım diye çağrı yapmış mahalle sakinleri. Evet büyük bir tepki ve mücadele belirtileri de her tarafta görülüyor. Nasıl sonuçlanacağı konusunda ciddi kaygılar var. Bunun şiddetli çatışmalara yol açmasından da korkulduğuna dair yorumlar da var. Takip etmeye çalışacağız açık gazete ekibi olarak, açık radyo olarak da tabii. Ama şimdi sıcaklara biraz dönelim. Bir yeni bir extreme temperatures around the world'a baktığımız zaman, yani dünyanın çeşitli bütün ülkelerinde neredeyse meteoroloji istasyonlarından elde edilen verileri değerlendiren bir siteden bakılabilir. İlginç bir gelişme var. Yani daha önce en 2000, 2024 Temmuz ayının en sıcak ikinci ayı olarak kayda geçtiğini söylüyordu. Önemli bazı istasyonlarda. Evet, Fakas... Kopernikus. Kopern... Yani Avrupa'nın evet. e, iklim ajansı Kopernikus böyle duyurmuştu. Dün Guardian gazetesi daha doğrusu 8 Ağustos'ta bu haber yayınlanmıştı. Biz dün tabi Cuma günü geçtiğimiz Cuma tatil olduğumuz için onu vermiştik. Ama NOAA bir başka iklim ajansı yani dün dün, dün haber duyurdu. Onlar ise ah, bu rekorun kırıldığını söylüyorlar. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın da en büyük uzay ve Okyanuslarının celenmesine yönelik bir araştırma merkezi uzay araştırmalarını da yürütüyor. O ortalama verinin ortalama sıcaklığın 17.01 derece santigrat celsius olduğunu ve kayıtlara geçmiş en sıcak temmuz ayı olduğunu söylemiş ve 14. birbirini peş peşe takip eden 14. sıcak ay olduğunu söylüyor. Böylece rahatlamış olanlar çok çok küçük bir şeyle dün söylemiştik yani evet. 0.1 derecelik bir evet. artıştan e, şey, geri farklı, Evet Fark Farklı ikinci e, en, en sıcak Temmuz oldu diyordu Kopernikus. E, NOAA ise yani Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer ve Atmosfer İdaresi, İdaresi. o ise 0.2 kadar üstüne çıktığını söylüyor. Evet, yani ve aynı zamanda Avrupa, Asya ve Afrika'da yani bu üç kıtada e, en sıcak Temmuz'u geçirmiş olduklarını e, söylüyorlar. Bir de e, tahmin var. E, o da 2004'ün bu senenin içinde bulunduğumuz senenin gelmiş geçmiş en sıcak yıl olması yani en az 125 bin seneden beri düş, ölçülüyor. Yani o şekilde hesaplanıyor. Ee, en sıcak yıl olması bu yılın da en sıcak yıl olması ihtimalinin %77 olduğunu tespit etmişler. Yani 4'te 3 ihtimalle öyle çıkacak ve hatta Noah'nın şeyine göre de açıklamasına göre rekor sıcaklıktaki 14. ay peş peşe birbirini izleyen 14. ay olduğunu da belirtiyor. Bu tabi son derece kaygı verici olan bir açıklama çünkü Noah son derece zaten güvenilir ve ölçümleriyle çok iyi bilinen kuruluşlardan bir tanesi. Onu da yıllardır takip etmeye çalışıyoruz. İşte böyle. Yani şeyde birçok yerde de rekorlar kırılmış. Mesela Fransız Guyana'sında ortalama 28 derece olmuş, 27,9 derece. Celsius olmuş yani şeyin o normal ortalamanın bir onda bir derece üzerinde iç kısımlarda da 2 dereceye yükselmiş anomaliler ve devam ediyor bu ayda bugün bütün rekorlarda Ağustos en sıcak Ağustos ayı olmuş 25 4 dereceyle ama tabii ben eksik söyledim en sıcak gece rekoru kırılmış. 25.4 dereceyle. Lüece devam ediyor zaten. Brezilya'da mesela biraz önce okuduğumuz haberlerde anomaliler artı 2 dereceyle 3 derece. O normalin üzerinde. Rio Grande de Do Sul'de haritasında vermişler. Yani kurak koşullar kuzeyi ve Rio Grande de Do Sul'ü ...ciddi şekilde etkilemiş durumda. Ayrıca Avrupa'da da Mont Blanc, meşhur Mont Blanc, İsviçre'nin Mont Blanc tepesinde... 33 saatten beri donma derecesinin üzerinde, 33. üçüncü saate de gelinmiş olduğu belirtiliyor. Bu da tarihi bir sıcak dalgası ve erime rekor olduğunu belirtiliyor. Bütün rekorları kırıldı. 15.2 Zonblitte, 15.7 Brunnenkogelde, 17.9 17.9 da Pitztaler buzulunda da görülmüş bu sıcaklıklar. Tabii müthiş bir durum var. Dobbiaco denen yerde 31.9 derece İtalya'da olduğu da belirtiliyor. Alplerden bahsediyoruz. Kayak merkezlerinde artık kar e, Suni karla Yapılacak herhalde Nasıl düzenleneceğini bilmiyorum ama Baya ciddi bir sorundan Bahsede e, biz Bütün dünyada yani Dominik Cumhuriyeti'nde 41.8 Derecelik rekor kırılmış Bu şekilde Japonya'da hiç sona ermeyen Bir sıcak dalgası var Arda arkası kesilmeyen Devam ediyor her bir tarafında. Kanada'da da çok ciddi. Kebek'te yağmurlar var. Ve Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde de rekor sıcaklıklar var. Montreal'de 15.4 milimetre yağmur. Onlardan da bahsediyor Yani tam bir bütün anomaliler, iklim çöküşüne dair anomaliler bütün rakamlarıyla gösterilebiliyor Akdeniz'e de geçecek olursak bu 11 Ağustos tarihi ciberde Cezayir'de inanılmaz rekorlar 36 derece Tinduf'ta Avrupa'da da İspanya'da 44 derece yani daha fazlasını söylemeye lüzum var mı bilmiyorum e, Hollanda'da da rekor sıcaklıklar dan bahsediliyor ama normalin 0,2 derece altında olduğunu da ekleyelim Hollanda'dan müdürü durumu ayrıca böyle devam edebiliriz işte Tayland'a en sıcak tarihteki en sıcak gece Ağustos gecesi 30 derece yakın 29.5'a yakın yerlerde görülüyor bir çeşitli yerlerde Durum böyle son derece ve mesela Brezilya ve Güney Afrika'da da 40 derecelik sıcaklıklardan bahsediyoruz. Turumuzu tamamlayalım ama oranın kışın ortasında olduğunu unutmamamız lazım. Yani hakikaten Brezilya ve Güney Afrika'da Alto Paranayba'da, Kaykoda Patos denen bölgede anormal 40,5 38,8 derecelerden bahsediliyor Cezayir'de öyle ortadoğu bölgelerinde İspanya'da söyledi işte 44 ve 43 dereceler bütün rekorlar peş peşe alt ediliyor Asya'da Myanmar'da da bütün rekorlar kırılmış yani Asya'da da Japonya'dan Suudi, Suudi Arabistan'a oradan da Çin'e kadar her şey böyle rekorlar içinde Evet bu ha. rekorlar aslında birçok şeyi gösteriyor şu anda bize 14. ay diye NOVA açıkladı arka arkaya en sıcak ay sizin de dediğiniz gibi kışın ortasında 40 derece olan yerler var ama bu yıl yani geçtiğimiz yıl 2023 gezegenin en sıcak yılı olarak açıklanmıştı fakat El Niño yılıydı ondan önce en sıcak yıl yani 2023'ün geride bıraktığı en sıcak yıl 2016 yılıydı o da El Niño yılıydı Şimdi El Nino'nun geride kalmış olmasına rağmen bu kadar yüksek bir sıcaklıklarla devam ediyoruz. Bütün dünyada rekorlar kırılıyor ve az evvel verdiğiniz bu buzullar meselesi ayrıca bir e, önemi var. Türkiye'de de e, çeşitli dağların tepelerindeki buzullar buzulların neden, erimesi evet. bir rekor dedi. Akıl durduracak dereceye vardığını da söylüyordu bizzat bilim insanları Cilo Buzulu'nun. Evet ve dünyanın her yerinde buzullar için aynı şeyler söyleniyor buzulların özel bir önemi var Yeşil Gazete'de geçen hafta çıkan bir yazı vardı buzulların depresif rekoru diye Alplerden Arktik'e buzullar küçülüyor başlığıyla çıkmıştı dünya, dünya insanların dörtte bir yani iki milyar kişinin içme suyu kaynağı bu buzullar ee, gezegenin yüzde onunu kaplayan buzul bölgeler bölgelerinden sağlanan tatlı suyla 2 milyar kişi geçimini sağlıyor. Daha doğrusu yaşamını sağlıyor, hayatta kalmayı başarıyor ve tabii ki tarım ürünleri de buradan sağlanan sularla üretilebiliyor. Şimdi bunların tehlikede olduğundan bahsediyoruz. Siz az evvel 15-16 derecelerden bahsettiniz. Yani buzul bölgesi bunların Buzlu olarak kalabilmesi için sıfırın altında olması gerekiyor aslında sıcaklıkların. Yazın dahi çok yüksekliklerde oldukları için bir şekilde korunabiliyorlardı. Bir kısmı eriyor tabii. Yani zaman zaman sıfır derecenin üzerine çıkıyor. Erimesini sağlıyor. Ama önemlice bir kısmı da buzlu olarak kalmaya devam ediyordu. Şimdi göllere dönüştü Tamamen buzulların erimekte olduğuna dair son derece... Ürkütücü gerçekten haberler var. Evet Yeşil gazetede buzulların depresif rekoru diye vermiş. Bu depresif kelimesi aynı zamanda ruh halini de yansıtması açısından şey insanın ruhunu daraltacak Alplerden Arktik bölgeye yani Alpler Avrupa'daki Alpler bölgesinden Kuzey Kutbu'ndaki buzullara kadar küçülüyor hepsi ve bu Himalayalardan Alaska'ya kadar hızlanan buzul erimesi daha önceki araştırmalarda tespit edilmişti ama giderek artıyor bulundukları iklim sistemine çok duyarlıdır diyorlar bilim insanları ee, öte yandan da yangınlar da devam ediyor kısaca e, ara verip ondan sonra da biraz da yangınlarla devam etmek zorundayız çünkü yani e, Yunanistan'daki tarihin gördüğü en ülkünç yangınlar yangın felaketlerinden birine doğru ilerliyor. Onu biraz daha takip etmeliyiz. Aynı zamanda Türkiye'de de mesela Manisa'daki orman yangını henüz kontrol altına alınmış değil ve 290 hektar gibi büyük bir alanında zarar gördü. 3 günden beri devam ediyorsunuz. Yangın durdurma ve söndürme çalışmaları. Onlara da biraz daha devam edebiliriz. Ayrıca da başka Marmara Denizi ile ilgili tatsız haberlerimiz var. Onları da söyleyerek devam ederiz ama şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 95.0 Açık Radyo .com.tr'de internet adresimiz ve saat 8.34 dakika geçerken Açık Gazete devam ediyor ve biraz önce duyurmaya çalıştığımız haberleri biraz daha takip derin derinlemesine. Yani bir yandan buzullar erirken bir yandan sulak alanlar bütün Nuh'un gemisi gibi aslında öyle nitelendirilen dünyanın en zengin en bulunmaz hayvanlarının bir arada bulunduğu pantanal havzasının bir ticari amaçları açılması gemilere falan Hidrovia diye bir projeyle Paraguay nehrinin kazınıp derinlemesine ve onun yerine inşaatlara geçilmesi çılgın bir proje bu da bütün yeryüzünün en büyük biyolojik kaynaklarını ve jaguarların dev su samurlarının ve armadillo denen çok ender rastlanan zırhlı hayvanların ve Binlerce yıllık on binlerce yıllık belki nehir hayatının yerlilerinin sahip olduğu ortadan kalkmasına yol açacak feci bir haber de var. Yani Nuh'un gemisinde kaybediyoruz Pantanal'de diye bir yandan Brezilya'nın başkanı oldukça Lula ilerici bir ve iklim koruyucusu bir tavır almakla beraber bir de şeye boyun eğdikleri görülüyor. Yani sistemin ekolojik bakımdan hiç umuru olmayan şirketlerin elinde olduğu görülüyor. Öbür yandan Yunanistan'a bakalım. Atina'nın dış mahallelerine ulaşmış durumda. Atina'daki yangın yıldırım hızıyla eğilmiş. Öyle değil mi? Alevlerin ne ee, kadar yükseldiği söyleniyor? 25 metreye kadar yükseldiği söyleniyordu. Bu dün akşamın tabi yandan haberiydi. Daha işte sabaha kadar e, bu yangınlar devam etti. E, dün akşam itibariyle 11 köy ve 3 hastane tahliye edilmişti. Bu hastanelerin bir kısmının içerisinde duman dolduğu e, söyleniyordu. Bu 25 metreye kadar yükselen dumanlar tabii Atina'nın da üzerine sarmış. Hatta Atina'nın biraz aşağısında bulunan Egin Adası'nın da üzerine tamamen bulut, e, duman bulutları kaplamış durumda. Bu nedenle bir de tabii ki bu dumanların... Yol açtı. Ayrıca sağlık e, sorunları var. E, Yunanistan yetkilileri bu konuda da uyarmışlar. Gerçi bu uyarılar ne işe yarayacak bilmiyoruz ama e, klasiktir. Hani işte sıcak oldu mu dışarı çıkmayın, duman oldu mu da camlarınızı kapayın demiş Yunanistan'daki e, yetkililer. Evet ama bu Varnava denen bölgede yani Atina'nın başkent Atina'nın da yaklaşık 30-35 kilometre kuzeydoğusunda e, bir bölge. Ve dün e belki gün diyelim e, yerel saatle 15 civarında çıkan yangın sayısız yani 17 yangın söndürme uçağının ve 15 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarına rağmen 560'tan fazla itfaiyeci katılmasına rağmen söndürülemedi. Şimdi ordunun da gardiyanın son haberine bakıldığında Yunan ordusunun da başına çağrıldığını da gösteriyorlar. Yani öyle hatırı sayılır bir şey çok ciddi bir yangından bahsediyoruz yani. Ve bunun nasıl halledilebileceği bilinmiyor. Yani son canlı veriyor Guardian gazetesi tamamen Atika, Doğu Atika'da kontrolden çıkmakta olduğu belirtiliyor yani bir özete bakılacak olursa baya felaket boyutlarını almış olduğu fotoğraflarda da var yani evlerini kaybetmiş olan bazı insanlar ya da kedisini kurtarmaya çalışan bir genç kadının durumu görülüyor ve dumanlara boğulmuş olarak su Son derece ürkütücü bazı fotoğraflar, görüntülere yer veriliyor. E, Öğle sonra. saatleri itibariyle yangının yüz bin dönümlük bir alanı etkilediğini söylemiş. Yunanistan Ulusal Gözlemevi mesela. Olup evet. düzenli bir alana yayılmış. Yüzlerce itfaiyeci ve hatta komando ekipleriyle vesaire müdahale edilmeye çalışılıyor. Evet son haberlere işte tekrar dönebilirsek yani dün bir kişinin hayatını kaybettiği Atina'nın çevre bölgelerine yayıldığı belirtiliyordu bu orman yangınlarının BBC'ye ifade veren bir itfaiye servisinden bir kaynak bu ölen kişinin Atina'nın kuzeyindeki Vrelisia kasabasında bir dükkanın içinde bulunduğunu ve bir kadına ait olduğuna inanıldığını söylemiş ama hiçbir şey net değil. İtfaiyecilerin, evlerin, işyerlerinin ve okullarının tehdit altında olduğu uyarısını yapmasının ardından binlerce kişi tahliye edildi. Yaklaşık 9 e, köy ve kasabada deniyor. E, ve uluslararası yardım çağrısında da bulunuldu. Türkiye iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndereceğini açıklamış. Alevlerin yer yer 25 metre yüksekliği bulduğunu söylemişler. Bunlar da çok ağır bir şey değil mi? Başkentin bazı kısımları da dumanla kaplanmış senin de dediğin gibi. Yani Yunanistan bu yıl kayıtların tutulmaya başlandığı epey erken geç bir tarih aslında 1960'ta başlamış. En sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşamış durumdalar. Şimdi ağustos en sıcak ağustos ol, olacağı da büyük ihtimal veriliyor. E, 700'den fazla itfaiyeci, 199 itfaiye aracı ve 35 su bombardıman uçağı katılıyor. Muazzam endüstriyel boyutlarda bir çaba. Ama pazartesi gecesi uçaklar yere indirilse de karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor gece çünkü uçak şey kullanılamıyor anladığım kadarıyla ve Yunanistan Ulusal Gözlem Evi pazartesi dün gece uydu görüntülerinin öğle saatleri itibariyle yangının senin de dediğin 100 bin dönümlük bir alanı etkilediğini gösterdiğini bildirmiş. 3 hastane tahliye edilmiş, evet. boşaltılmış. bir köy kere... vardı. E, evet. bu arada Guardian gazetesi bir hatırlatmada bulunmuş. Bundan 6 yıl önce yine Atika bölgesindeki orman yangınlarında Mati kasaba sahil kasabası turistik bir kasaba burada 104 kişinin öldüğü akıllarda diyor ve insanlar son derece endişeli bu sebeple demiş. Bu şeyi etkilemiyor ama turistler devam ediyorlar gelmeye akın akın. ...böyle bir uyarı da... ...ciddi bir uyarı da yapılmadığını... ...bilmiyorum doğrusu. Ona da biraz bakmaya çalıştım çeşitli haberlerde ama... İşte yalnız... Camları kapayın diye... <gülüyor> <Evet>. ...gördüm ben. <gülüyor> Bu arada çok önemli bir müdahale olmuş ama... ...Başbakan Kiryakos Michotakis... ...Girit'te tatildeymiş. Tatilini yerde keserek... ...Pazar akşamı... ...Atina'ya dönmüş. O haberde veriliyor yani... Çok, ya 40 yangın çıkmış son bir 24 saat içinde. Pazar öğle saatlerine kadar. Bu son derece ciddi bir durumdan bahsettiğimizi gösteriyor doğrusu. Canlı yayından takip ediyor. Yani canlı haber akışı veriyor Guardian gazetesi. Ordu da devrede. Ve ne yapılacağı konusunda da fazla bir bilgi verilmemiş. Yani İklim krizi ve sivil koruma bakanı denen Vasilis Kikilyas, dramatik şartlar altında mücadele ediyor itfaiyeciler demiş. Çünkü çok uzay, uzayan da uzun sürmüş bir kuraklığın ardından da durumun çok ağır olduğunu söylemişler. Yani şu anda bilindiği kadarıyla 90'a yani 27 orman komando takımı 190 araç ve 685 itfaiyeci var. Ayrıca da 88 asker de kontrol, yargın, yangını kontrol etmek çabalarında devam etmişler. Bayağı bir savaş halinden bahsetmek çok da abartmış olmayız değil mi bahsedersek yani. Böyle bir durumu. Evet yani yangınların sebep olduğu yıkım açısından tam olarak böyle demek mümkün olsa gerek bir yandan da tabii. Yunanistan'ın da e, işte bu iklim değişimiyle mücadele konusunda e, yapması gerekenler işte e, turizmin iklim değişimi e, gerçeğiyle nasıl e, dönüştürülmesi gerektiği gibi tartışmalar e, sürüyor. Turizmin kendisi zaten bir yandan tartışma konusuydu. Avrupa'nın birçok kentinde eylemler var. Su tabancalarıyla hatta mesela İspanya'da, Barcelona'da. Turistlere, turistlerin üzerinde su tabancasıyla işte su sıkıyordu. E, e, orada yaşayan insanlar ekonomiyi tamamen dönüştürdüğünden e, bahsediyorlardı. Bu da ayrı bir e, konu olarak gündemde tabi. Evet, yani son dakika yangınları diye son dakika haberlerinden de bakıldığı zaman Türkiye'de de söndürülmemiş birçok çeşitli kesimlerinde ve bölgelerinde. ...yangın başlangıçları... ...yangınlar olduğu da... ...haber veriliyor Manisa'da... ...en önemli haberlerden bir tanesi vardı. Orada söndürme ...haberini aldık mı, alamadık mı... ...bakıyorum evet, ama... ...evet ben de bakıyorum ama göremedim henüz. Göremedik yani... ...böyle bir... ...Manisa'daki durumdan da... ...bahsederek... ...şimdilik geçelim... ...bunu... ...öte yandan da tabi... Manisa yangının 3. gününde 290 hektarlık bir alanın e, zarar gördüğü haber var yani. E, elimizde Manisa'nın Salihli ilçesinde. Çelikli Mahallesi Gümüşçeyi mevkiindeki ormanda 10 Ağustos'ta çıkmış ama henüz kısmen kontrol deniyor. Bu da iyimser bir yorum herhalde. 2 gece görüşlü helikopter müdahalesi ve devam ediyor. Son kontrol altına alındığı haberini görebilmiş değiliz. Öte yandan da tabi Evrensel Gazetesi'nde daha önce verdiğimiz bir haberi takip etme imkanı veren bir durum var. Yangından beter başlığıyla verilmiş. 8 yılda yanan ormanların 4 katı kadar orman, maden ve enerji gibi faaliyetler için... Or, orman orada ben de dün yanlış okum yanlış vurgu o virgül belki noktalı virgül olması lazım yanan ormanların dört katı kadar orman maden e. ve enerji gibi faaliyetler için, e. i̇çin ormanlık edilmiş, alan yani. yok edilmiş maden e. enerji e. faaliyet evet evet oldu. yeniden ormanlaştırma mümkün ama diyor haber senin haberinde Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle şirketlere ya da kişilere tahsis edilen bu alanlarda yeniden ağaçlandırma da yapılamıyormuş. Tahsis bilgilerinin gizlendiği haberleri var. Ormancılar Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, İzmir İl, İl Temsilcisi ve Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derledikleri bilgilere göre yani 2012 ile 2020 arasında 8 yılda çıkan 24.357 yangında 87 bin küsur hektar alan zarar görmüş ama şimdi bu artıyor da yani aynı dönemde ise 342 bin 846 hektar alanında ormancılık dışı amaçlara tahsis edildiği haberi vardı. Enerji ve maden tekellerine devrediliyor. Köylülerin de maden tekellerine karşı olduğu bildirilip bir, bir dizi mücadele yani maden şirketlerine karşı direnen köylülerin bulunduğu bir dizi mahalde belirtiliyor. Akbelen'de aralarında tabi. Yani Latmos Çaldar Köyü'nde Edizacıbaşı, Kaltun Madencilik, kalem Madencilik, Kaz dalları Lapseki'de, Şahinli'de, Nurol Holding, Bayramiç'te, Cengiz Holding'e karşı, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, CVK Holding'e karşı, Madra Dağı'nda, Eczacıbaşı, Kale Madencilik, Polat Madencilik ve Aktaş Maden'e karşı, Manisa'da Koca Muş'ta ormanını korumak için Zorlu Holding'e karşı, Dikiliye Bağlı Çukur Alandaki ormanı korumak için Koza Altı'na karşı, Akbelen Ormanını korumak için Limak İçtaş'a karşı, Artvin'de Kafkasör Yaylası yakınlarındaki orman için Cengiz Holding'e karşı mücadeleler devam ediyor deniyor. Bu arada bir de çevre haberlerine de OTTÜ'nün araştırmasından bahsederek devam edelim. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yücel ile e, görüşmüş. İndependent Türkçe e, ve Marmara Denizi'nde yapılan e, son araştırmadan bahsediyor kendisi. Bu Bilim 2 gemisiyle 8 bilim insanının katıldığı ve 4 gün süren 2024 Marmara Denizi seferinin ilk bu bölümünün gerçekleştirildiğinden bahsetmiş ve ön bulguları açıklamış. Profesör Doktor Mustafa Yücel diyor ki Marmara Denizi'nin ilk 30 metresi hariç ciddi oksijen azlığı tespit ediliyor. Geri kalanında yani ilk 30 metrenin altında ee, ve Marmara Denizi'nin koma halinde olduğunu söylemiş. Sıcaklık... Komaya girmiş bir denizden bahsediyoruz ilk 30 metre dışındaki derinlikler. Evet sıcaklık, oksijensizleşme ve kirliliğin birbirini besleyen kısır bir döngü oluşturduğunu söylemiş. Bu araştırmalar tabi özellikle müsilaj, bundan <gülüyor> birkaç yıl önce Marmara Denizi'nde gördüğünüz mümüsilaj e olayının ardından... Yapılmaya başlanmıştı. Güya acil tedbirler gündeme gelmişti. Belediyeler Marmara Denizi'nin çevresindeki bir araya gelip bir acil eylem planı açıklamıştı. Fakat bunların da neredeyse hiçbir gelişme yok. Bunun sonucunda yapılan son araştırmaya göre işte ilk 30 metresi hariç deniyor. Oksijen azlığı oldukça kötü seviyelerde ve koca bir Marmara Denizi komada. De, de, evet, yani bu buna da, hipoksi yani. eşiği deniyor. Bir balığın giremeyeceği seviyede düşük oksijen. Ardından, onun ardından 150-200 metreye eriştiğinizde... ...neredeyse ölçmekte zorlandığımız çok çok az seviyede oksijen var diyor. Bu bir ölüm hipoksi ötesi yani. Ve çok kaygı verici açıklamalar yapılmış Marmara için... Yeni bir tehditten de hidrojen sülfürden bahsediliyor. Yani denizde oksijenin azaldığı noktada hayatın bittiği gibi algı bulunsa da tek hücreli yaşam sürüyor. Mikrobiyel yani küçük canlıların solunum yapmaya devam ettiğini anlatmış. Ama söz konusu canlıların bu solunumu nitrat denilen azotun oksijen bağlı formuyla yaptıkları bilgisini vermiş. Daha sonra bu da büyük bir azot ve fosfor yükü olduğunu hatırlatmış yani ana sorunun bu yükün önemli bir kısmı da tarımsal girdiler ve şehirlerin arıtılmamış az arıtılmış ve en ileri seviyede arıtılmamış atık sularının Marmara ile buluşmasından kaynaklanıyor. Ve acil harekete geçilmesi gereken konuların başında da bu iki sorunun geldiği değerlendirmesini paylaşmış tedbir alınacak mı bilmiyorum yani. Bu durumda. Evet şimdi biraz daha devam edelim. Sokak hayvanlarından bahsetmiştik. İsterseniz onunla da biraz daha şey yapalım. Pursaklar Belediyesi barınağına girmişler Ankara'da değil mi? Evet Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'den avukatlar Pursaklar Belediyesi barınağına ziyarette bulunuyorlar ve hayvanların oldukça kötü koşullarda olduğunu e, tespit ediyorlar yine e, diğer belediyelerde olduğu gibi bu, bu belediyede çalışanlarla da tartışmalar e, yaşamışlar işte veteriner, barınağın veteriner işleri sorunlusu diyor avukat Neşe özkanoğlu e, kendilerine gülerek istediğiniz yere şikayet edin size bilgi vermek zorunda değilim demiş öyle Barınan, gerilimler olmuş ya, evet. bu da tuhaf yani. Çok endişe verici bir gelişme değil mi? Bu, bu, bu, bu tabii şu anda özellikle Altındağ ve NİDE'de e, ortaya çıkan bu e, köpek katliamlarının sonunda her yerde artık vatandaşlar mobilize olmuş durumda. Aslında bu belediyelere ait olan barınaklara tabii halk gidebiliyor, ziyaret edebiliyor hatta... Gidip köpekleri açık, alıp, evet. Evet, alıp dolaştırabiliyorlar çünkü o hayvanlar barınaklarda sadece kafeslerde tutuluyor bir kafeste birden fazla köpek genelde bulunuyor dışarıya da öyle çok kolay kolay çıkamıyorlar dolayısıyla gönüllüler e, ziyaretlerde bulunup e, hem hayvanları kontrol ediyor hem onları dolaştırıyorlar gezdiriyorlar oynuyorlar vesaire e, bu son yasa geçtikten sonra ciddi bir mobilizasyon var. Hani bir yandan mahallelerden söz ettik, bir yandan barınaklara da daha fazla e, barınaklardaki köpekler e, diğer vatandaşların e, ne, neydim koruması altına girmiş durumda çünkü evet, hemen bir şey yapılabilir. Bu yasa evet, evet. bahane, bahane ederek, Dolayısıyla buralara gittiklerinde sürekli ürkütücü tabloyla e, karşılaşıyor e, yurttaşlar. Bunları da yaşam savunucuları, bunları da haber yapmaya e, başladılar. E, bu arada en son Altındağ'da bulunan köpek cesetlerine yönelik yürütülen soruşturmada ifadesi alınan veteriner işleri müdürü T24'te vardı. Hayvan hakları savunucularını suçlamış. O da o da e, bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı Olma, olmadığı öğrenilmiş e, ve e, gözaltına alınan Emre Çınar veteriner işleri müdürü, müdürü ifadesinde hayvan hakları savunucularına şöyle e, şu şekilde e, suçlamış. Hayvansever olduğunu iddia eden kişiler söz konusu alana gelerek eşmek ve kazmak suretiyle bu hayvanları açığa çıkararak toplu katliama da altında haksız suçlama yapmaktadır diye bize iftira atıyorlar e, demiş yani kendisi. Bu, arada, bu bir komplo e, yani demiş. Günün sözü olabilir bir aday evet. olarak belirtiyorum bunu. Hayvan hakları savunucuları ise Altındağ Belediyesi'ne siyah çelenk bırakma eylemi gerçekleştirdi dün. E, bu da artı gerçekte vardı. Evet bir de artı gerçekten bir haber de Uzunköprü Belediyesi'nden geliyor. Çuval içinde ölü bulunan köpekler hakkında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyede yaklaşık çuvallar içinde 10-15 köpek cesedi bulunmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Katliam yasası tırnak içinde. Sonrası Nide'de ve Altındağ'daki köpek ölümlerine eklenen görüntüler, senin de biraz önce söylediğin gibi özdeş, infial yaratmıştı tepki. Ama yani işte şimdi de 11 Ağustos, 2004'te belediyemize ait çöplükte çuvallar içinde 10-15 adet köpeğin. Yani bu açıklamayı da anlamak çok zor. Yani 10, 10 mu 15 mi saymayı bile başaramadıkları anlaşılıyor. Çünkü çok ayrı parçalara ayrılmış herhalde. Yoksa 10, 10 mu 15 mi oldu nasıl sayılamaz diye düşünüyor insan. Ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir diyor. Uzunköprü Belediyesi olarak. Bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzda ve sorunların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz. Sürecin takipçisiyiz diyorlar. Suç duyurusu da yapılmış. Böyle bir vahşet, dehşet devamı geliyor. E, bu arada az evvel, özür dilerim. Altındağ şey... Belediyesi'ndeki soruşturmadan bahsederken bir önemli bir noktayı e, atladığımı fark ettim. Altındağ Belediyesi'ndeki eee işte soruşturmada, e, soruşturma sırasında ifade verilen yetkili e, hani e, bu yaşam savunucularını suçlamıştı. orayı burayı eşeliyorlar. Sonra da bize e, sanki biz katliam yapmışız gibi anlatıyorlar. Ceset bulunca, e, hayvan cesedi bulunca demişti. Aynı zamanda sokak hayvanları yasasına da atıfta bulunmuş ifadesi sırasında demiş ki şikayetçi olan şahısların hayvanlar üzerinde herhangi bir sahiplik durumu olmadığından dolayı herhangi bir hakları yoktur ifadesinde bu cümleler geçiyor evet, çünkü evet. Yani, yani bunlar sokak hayvanları zaten yasa bunu şey yapıyordu diye ya, kimsenin üzerinde sahipli olmayan hayvanlar dolayısıyla bu konuda e, tasarruf onlarda değil e, demiş evet yani <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim e, ayrıca da Türkiye'den hakikaten çok çarpıcı görüntüleri de içeren bir haber de söyleyelim. E, Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki beş şi baltayla yaralayan zanlı gözaltına alınmış fotoğrafları da var. Hem miferi nazi miğferi var. Nazilerden bildiğimiz mifer tipi ve hücum yeneği var. Ayrıca da yüzünde kafatası kuru kafa maskesi var. Nazi işareti de var. Amblemi de var. Spastika. Ve 5 kişiyi baltayla yaralayan saldırgan gözaltına alınmış. 18 yaşında ağır bir durum var yani. Öte yandan da ...şeyden de bahsedelim... ...savaş durumlarında... ...İngiltere, Fransa ve Almanya'dan... ...Gazze için acil çağrı... ...nihayet gelmiş... ...İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yayınladığı... ...bir ortak açıklama var... ...Gazze halkının acilen ve sınırsız... ...bir şekilde halkına... ...yardım ulaştırılmasına... ...Gazze halkının... ...yardım ulaştırılmasına... ...ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır... ...ifadelerine yer veriliyor... Fakat İsrail içinde de ZTO'da hazırlanmış özel bir video, video izleme fırsatı bulanlar göreceklerdir ki İsrail içinde vatandaşların büyük bir çoğunluğu şeyin etkisi altındalar. Yani bir yardıma yiyecek yardımlarını bile engelleyen kuruluşlar çalışıyor. Hatta 8 aylık bebeğini sırtına alan bir kadının öncülüğündeki füler üpertici görüntüler var. 8 aylık bebeğiniz var nasıl bunu yapıyorsunuz diyorlar mülakatta oradaki Filistinli, Gazze'li çocuklara. Onlar Gazze'li çocuklar değil ama hepsi diyor mesela böyle devam ediyor. Bütün her şeyi Hamas yapıyor zaten diyorlar. Böyle bir genel anlayış da var. Ama işte İngiltere Fransa ve Almanya'nın ortak açıklaması Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır deniyor. Bu da ilk defa oluyor. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz herhalde ve Ahmet İnsel'le konuşacağız. Açık gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Ufuk Turun'a bugün ee, Bangl Bangladeş'ten mi başlayalım? Evet Bangladeş'ten başlayalım. Ee, geçen hafta e, açık radyo tatil olduğu için e, haberini verememiştik. E, geçen pazartesi günü e, Temmuz ayından beri devam eden e, öğrencilerin e, başını çektiği gösteriler e, birden e, Başbakan e, Şeyh Hasina'nın 76 yaşında 15 e, yıldan beri İktidarda olan Başbakan Sheikh Hasina'nın e, ülkeyi terk etmesi ve terk ederken de e, başkan e, başbakanlıktan e, istifa ettiğini bildirmesiyle sonuçlandı. Başkanlık sarayını göstericiler işgal etmişlerdi. E, Bangladeş ordusu e, şey Hasina'yı koruma korumadı, korumayacağını belirtti ve göstericilerin başkanlık sarayına işgal etmesini göz yumdu. Polis baskısına rağmen polisler ciddi biçimde bir yıldan bir aydan beri göstericilere şiddet uyguluyorlardı ve sonuçta bir Temmuz başından itibaren başlayan gösterilerde takriben 400 kişiden fazla kişinin öldüğünü Hı. biliyoruz. Şey... Burada da pardon sözünü kestim. Z kuşağı isyanı başbakanı devirdi diye bir haber vardı. Mucip Maşal imzalı New York Times'da. Hı. Bunu da Gazete Oksijen'den görmüştük. Yani çok ciddi polis 13 polis memuru dahil en az 94 kişinin de Ağustos ayındaki çatışmalarda öldüğü haberleri vardı. Evet e, bu isyanın e, kaynağın tabii biraz derine gidersek isyanın kaynağında e, giderek otoriterleşen ve giderek e, sert... Bir e, politika izleyen ve seçimlerde muhaliflerini e, tutuklatan e, son seçimleri e, Avami Partisi e, Şeyh Hasina'nın e, başında olduğu e, Avami Partisi e, son seçimleri e, açık ara kazanmıştı ama e, muhalefet boykut ettiği için kazanmıştı seçimleri. Şeyh Hasina'yı hatırlatalım. E, Pakistan'ın... E, Pardon. Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının Hı -hı. mücadelesinin lideri olan Mujibin Mujibil Rahman'ın 1970 başlarındaki lideri olan Mujibil Rahman'ın kızıdır. Kız şey. evet. Şeyh Hasina ve kendisi ve kız kardeşi 1975'te Mucibil Rasman'a karşı olan e, darbe sırasında e, hayatta kalabilmiş o aileden iki kişi, iki kız kardeş onlar da yurt dışında oldukları için hayatta kaldılar. Ee, daha sonra e, Hindistan, e, pardon, Bangladeş'e döndükten sonra siyasete girip Avami Partisinin, e, Avami Birliği Partisinin başına geçtim. Sheikh Hasina, e, kendisi e, Muhib Rahman'ın e, kızı ve Müslüman olmakla beraber katı bir laik aynı zamanda bu Hindistanla olan yakın bir ilişkisini sağlıyor ama aynı zamanda da bir çok Müslüman çoğunluk açısından da bir Hindistan'daki Hindu e, yönetiminin e, özellikle Müslümanlara yönelik yaptığı e, ayrımcı politikaları ses çıkarmamakla da suçlanıyordu. E, Şeyh Hasina'nın e, ya karşı bu protestoların e, patlak vermesinin e, esas nedeni daha doğrusu tetikleyici nedeni esas nedeni e, giderek ağırlaşan bir otoriter yönetimdi ama e, tetikleyici nedeni e, Kamu görevlerine, iktidar partisi yandaşlarına e, kota sağlayan, ha, kota kota. açıkça kota sağlayan ve bunu da 1970 başlarında e, bağımsızlık mücadelesini vermiş olanların e, çocuklarına, torunlarına ayrılmış bir kota. Özgürlük mücadelesi mücahitlerinin selefleri adı altında e, koymuş. E, ko, Kamu görevlerine bir kota uygulanması ilk başta bu kota kamu e, istihdamının yüzde otuzunu e, öngörüyordu. Sonra yüksek mahkeme bunu protestolar karşısında yüzde beşe indirdi ama böyle bir e, avami partisi yak, e, yandaşlarına yakınlarına e, kamu, görevlerinin, kamu görevlerinde açıkça kota uygulaması politikası bardağa taşıran son damla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'de, yani, ha. Türkiye'de liyakat isyanları diye hatta biraz Türkiye'deki evet. tartışmalara da. E, tabii Türkiye'deki tartışmalara evet. yönelik liyakat isyanları ama burada esas evet. liyakattan liyakattan ziyade avamî partisinin devlet evet. içinde doğrudan 1970 başlarındaki özgürlük yani Pakistan'dan e, e, bağımsızlığını kazanma mücadelesini verenlere e, Türkçe'de Türkiye'de bazı bölgelerde bunlara. Kıymet aileleri falan da denir, benzer mücadeleleri vermiş olanlara bu ailelerin e, çocuklarına, torunlarına kadro ayırmak aslında avami partisi kadrosunu, kadrolarına devlet kadrosu için, devlet e, istihdamı içinde, kamu istihdamı içinde bir kota ayırmak demek ki bu. E, Hani demokratik bir rejimde akla gelmeyecek bir şey. Evet yani daha bir de şeyden yani bu bağımsızlık savaşında yer almış kişilerin akrabalarına ayrılan yüzde otuzluk bir oran var yani büyük bir oran. Yüzde otuzluk sonra yüksek mahkeme yüzde beşe indirdi ama çok geç kalmıştı. Yüzde beşi yani çünkü... de kabul edeceklerini zannetmiyorum çünkü kota fikrine karşıydılar. Yani evet. sayıdan bir... ziyade kota bir... fikrine evet, Bir de şeyi de ilave etmek iyi olabilir yüzününle. Her yıl, yani büyük bir sosyal adaletsizliğin göstergesi bir rakam var. Her yıl 400 bini aşkın üniversite mezunu oluyormuş ve bunlardan 3000'i ancak memur kadrosu için yerleşebiliyor. 3000 kişilik bir memur kadrosu varmış. Yani 400 binde 3000. Bu bir sorun yani. Çok yüksek bir e, diplomalı işsizliği de var Bangladeş'te. Genç işsizliği var. Zaten işsizlik 170 milyonluk. Bir ülkeden bahsediyoruz, 71 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz ve orada çok ciddi bir genç işsizliği var. Ee, aslında Şeyh Hasina'nın e, iktisat politikaları veriler itibariyle bakıldığında büyüme, yoksulluğun azalması falan açısından e, çok kötü değil ama son derece otoriter ve giderek daha fazla otoriterleşen ve muhalefet liderlerini seçimlere girmekten engelleyen, hapsettiren bir politika yürütmeye başlamıştı. Şimdi işin olumsuz tarafını da belirtelim. 5 Ağustos'ta Şeyh Hasina e kaçtığı gün maalesef bazı bölgelerde Hindu kökenli ailelerin özellikle köylerde, büyük kentlerden ziyade köylerde, kırsal bölgelerde Hindu kökenli ailelerin, Budist ama esas Hindu kökenli ailelerin evlerine baskın yapıldı, mallarına el kondu ve öldürülenler var. Bu Hindulara yönelik bu tepki, biraz mallara el koyma tepki teşviki aynı zamanda ama diğer taraftan da şeyh Hasina'nın Avami Partisi'nin destekçisi olmakla diğer Kesimler, Hinduları suçluyorlar. E, çünkü şey Hasina biraz evvel dediğim gibi katı bir laiklik politikası, katı derken e, tavizsiz, Müslümanlara taviz vermeyen bir laiklik politikası yürüttüğü için Hinduların e, desteğini alıyordu. Hindular e, 170 milyonluk e, Bangladeş'te nüfusun yüzde sekizini oluşturuyorlar. Yani takriben 15-16 milyon. Hindu nüfus var. 1971 bağımsızlık savaşı sırasında Hinduların büyük bir kısmı Hindistan'a kaçmıştı. Hindu diğer taraftan 5 Ağustos ve 5-6 Ağustos'ta devam etmiş olaylar bunlar. Fakat tabi insanın midesini bulandırıyor. Ee, geçtiğimiz çarşamba günü e, askerlerin e, yurt dışından çağırdıkları 2006 barış ödülü sahibi mikrokredi e, po politikalarının mimarı Muhammed Yunus e, ülkeye döner dönmez baş, e, geçici hükümetin başbakanlığı görevini yeminini yaptıktan hemen sonra verdiği ilk e, deklarasyonlardan birinde sorumluluğumuz yeni bir Bangladeş yaratmaktır. E, dine göre farklı davranmayacağız din farkı göstermeyeceğiz e, diye hemen belirtti şimdilik Hindulara yönelik o ilk iki günkü e, e, e, program girişimleri mallara el koyma e, ve tabi bazen de e, o, o sırada onlara direnenleri de öldürme e, olayları yatışmış gibi gözüküyor bu arada şunu da belirteyim ilginç bir gelişme 5 Ağustos'ta itibaren yani e, şey Hasin'nın ülkeyi terk etmesinden itibaren geçen düne kadar bir hafta boyunca e, Bangladeş'te polis grev yaptı ne grevi derseniz e, kendilerine yönelik e, geçmiş dönemdeki uygulamalardaki baskı ve şiddet politikalarından e, politikaları konusunda cezalandırılacakları endişesiyle greve gittiler Kahrolsun insan hakları diye pankart taşımışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> belki o, belki açmışlardır, onu bilmiyorum maalesef. Ee, yani bu Hindu-Budist ev ve mağazalarına yağmanın soruşturmaları da ancak şimdi polis göreve dünden beri başladığı için bugünden itibaren ancak soruşturmalar yapılacak gibi gözüküyor. Muhammed Yunus'un hükümeti, kurulan hükümeti... 16 kişiden oluşuyor. Hemen hemen hepsi sivil toplumda kaynaklanan kişiler. Ee, i̇kisi, sadece ikisi e, mu ana muhalefet partisi olan Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne yakın şahsiyetler. Biri de eski bir subay. Diğer taraftan bu e, 1 Temmuz'dan itibaren e, bu e, kadro e, kontenjanı, e, na karşı ayaklanmayı başlatan iki gençlik lideri Nahit İşlem ve Asaf Mahmut bakan hükümete bakan olarak girdiler. Diğer taraftan açık radyoyu doğrudan ilgilendirecek bir bakan da görev aldı. O da Asya Asya'nın Nobel'i olarak tanımlanan Maksaysay ödülü sahibi bir Çevre e, politikaları savunucusu bir avukat kadın e, Siyeda Rizvana e, özellikle bu e, Gemi sökümünde e, amyant e, nedeniyle oluşan e, çok büyük e, çevre ve insan sağlığı zararlarıyla mücadelesiyle tanınmış bir e, avukat e, kendisi. E, bu geçici hükümet birkaç ay içinde e, seçimler, serbest seçimler, demokratik seçimler yapma vaadi e, verdi. Ama şimdilik daha <gülüyor> tarih belli değil e, birkaç ay dediklerine göre herhalde. Ağust sonbahar sonuna kadar e, seçimleri yapması bekleniyor eğer bir gecikme e, olmazsa. Bangladeş'teki bu gelişme tabii çok beklenmedik bir gelişmeydi. Yani kimse e, Başbakan e, Şeyh Hasina'nın olaylar e, muhalefetin gösterileri, e, gençlik hareketinin gösterileri hızla devam ederken bile kimse Şeyh Hasina'nın birdenbire ülkeyi terk edeceğini terk etmek zorunda kalacağına ihtimal vermiyordu. Burada en önemli gelişme ordunun şey Hasina'yı korumayı reddetmiş olması. Evet Bangladeş'in baş yargıcı da istifa etmiş. Merkez Bankası guvernörü de istifa etmiş. Çünkü yüksek mahkemenin çevresini de kuşatmışlar öğrenciler ve diğer protestocular. Öyle de ilginç bir şey var. Barış ödülü sahibi, Nobel barış ödülü sahibi olduğunu da hatırlatmamız iyi olabilir şey. Evet, Mu Nobel Mü barış Mü ödülünü 2016'da Mu Muhammed Yunus almıştı. Biraz Yunus almış. istisnai bir Nobel barış ödülü çünkü kendisi esas olarak bir bankacı. Daha doğrusu bir profesör, ekonomi profesörü ama bir e, e, Türkiye'de de kısmen uygulanmış olan... E, Mikro kredi fikrinin yani yoksulların e, yoksul kalmalarındaki en büyük etmenin en büyük demeyelim ama etmenlerden bir tanesinin kendilerinin iş kurmaya e, yetecek bir başlangıç e, sermayesine sahip olmamaları e, tespitinden hareketle mikro kredilere yoksullara kredi veren bankalar kurmak veya kredi şirketleri Kredi kooperatifleri kurmak projesini desteklemiş ve dünyada da epey yangı uyandırmıştı. Ama şunu hemen belirtmek lazım, yani yoksullukla mücadelede küçük ama söylendiği kadar büyük etkili bir politika değil mikro kredi. Evet. Seçimlerle devam edelim. Bu sefer Venezuela'da e, Nicolas Maduro'nun e, seçimler 28 Temmuz'dan e, seç, e, başkan seçildiğini ilan edilmesinden beri e, maalesef e, göstericiler e, gösteriler devam ediyor. Gerçi şimdi durmuş durumda 5 Ağustos'tan beri, 3 Ağustos'tan beri e, 25 kişinin öldüğünü Venezuela Bas Savcısı belirtti bunun iki tanesi ikisi polis 1.92 yaralı var ve 1700 civarında 1200 civarında da siyasi tutuklu var şu anda ee, uluslararası e, insan hakları örgütlerinin tespit ettilerine göre 1200 civarında siyasi tutuklu var e, Venezuela'da. Nicolas Madura e, geçtiğimiz e, dün daha doğrusu Yargıdan ve tüm devlet güçlerinden e, demir bir yumrukla davranmalarını ve şiddet ve kim suçlarını suç şebekelerine karşı e, sert acımasız davranmalarını e, talep etti dünkü konuşmasında. E, Maduro'nun taraftan... Maduro bu, Maduro bu konuşması da bayağı e, aslında kaygı verici bir şey değil mi? Tabii kaygı verici çünkü zaten e, şu anda çok ciddi bir e, baskı söz konusu. E, muhalefetin e, lideri konumunda olan e, Marina Corina Mochado e, illegal koşullarda yaşıyor ama e, gösterileri ara sıra katılıyor. Kendisi e, Mochado 17 Ağustos'ta Cumartesi gelecek Cumartesi günü Büyük bir mitinge çağırdı halkı bakalım katılım nasıl olacak bilmiyoruz ama katılımda bir düşme olduğu açık muhalefetin gösterilerinde çünkü korku iyice ortalığı sarmış durumda Seçil muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Uritia'da yarı illegal koşullarda yaşıyor her an tutuklanma tehlikesi var. 2 Ağustos'taki Ulusal 2 Ağustos'ta Ulusal Seçim Konseyi nihai olarak Nicolas Maduro'nun oyların yüzde 52'siyle seçildiğini ilan kabul etti. Fakat hala sandık tutanaklarını Seçim Komitesi yayınlanıyor. <gülüyor> Çok acayip bir şey. Yani bunun gerekçesi de... olarak da e, bir e, bilgisayar e, saldırısına maruz kaldıklarını <gülüyor> ve hatta bu bilgisayar saldırısının bir ara Kuzey Makedonya kökenli olduğunu iddia etmişlerdi. Kuzey Makedonya bizden öyle bir şey çıkmadı diye hemen düzeltme ihtiyacı duydu Kuzey Makedonya hükümeti. Bunun uluslararası... E, Örgütler, Amerika Devletleri Örgütü ve en önemlisi Venezuela'nın çevresindeki ilerici hükümetler, Brezilya, Kolombiya, Meksika hükümetlerinin tek talep ettikleri bir şey var. Bu seçim sandıkları, tutanaklarının yayınlanması. Muhalefet ben yapmıyor değil mi? Hayır Yap. yapmıyor. Ve muhalefet elinde kendi imkanlarıyla topladığı seçim sandığı tutanaklarını yayınladı. Aşağı yukarı tutanak seçim sandıklarının yüzde 75, 72 ile yüzde 75'ine tekabül ediyor bu tutanaklar ve bu tutanakların dan hareketle bakıldığında Nicolas Maduro'nun oyların 30 ile 35'ini aldığını görüyoruz görülüyor. Urugvay'nin ise oyların 67'sini aldığı e, görülüyor. E, fakat e, resmi olarak tutanaklar ilan edilmiyor. Tabii bütün ülkeler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, hatta e, Chavez'in e, Chavezci hükümetin ve Maduro'nun son ana kadar destekçisi olmuş e, eski e, Arjantin e, devlet başkanı e, Kirchner. Kristina Kitchner bile e, bu e, tutanakların yayınlanmasını istiyor. Şu anda Venezuela'daki durumu destekleyen beş ülke var. Bir Güney, Al Güney Amerika ülkesi, bir tane o da Bolivya. E, diğerleri Rusya, Çin. E, diğeri Orta Amerika ülkesi Nikaragua. Orada da bir, biliyorsunuz ağır bir diktatörlük var. E, eski Sandinista liderin başında olduğu. E, bu kadar. Evet. bir Küba, de şey de ha Küba ha, bir, evet. tabii. bir de Wall Street Journal'ın yazdığına göre çok ilginç bir şey var Biden yönetimi bastırıyormuş Venezuela lideri başkanı Nicolas Maduro'ya eğer şey yaparsan hemen terk edersen ofisten ayrılırsan başbakanlıktan sana işlediği suçlara rağmen af çıkaracağız demişler. E i̇şte düşün artık orası da bir yalnız bunun kaynağına bakarsak yani bu Nikolas Madura yönetiminin bu seçimleri tanımaması e nin, e kaynağına bakarsak ta 2015 seçimlerine gitmek gerekecek. Hatırlarsanız 2015 seçimlerinde muhalefet parlamentoda açık bir çoğunluk kazanmıştı. Evet. O zamanlar Nikolas Madura bu, çoğun, bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmiş fakat ...çıkardığı bir yasayla parlamentonun paralelinde bir e, kurucu meclis e, ilan etmişti. Ve parlamentonun tüm yetkilerinde de kurucu meclise devretmişti hatırlayacaksınız. O da ilginç bir gelişmeydi. Evet, ee, Türkiye ile de arası iyiydi. Evet, evet. Şimdi, tabii bu e, Nikolas Maduro'nun destekçileri e, toplum içinde devam ediyor ama halk kesimleri, yoksul halk kesimlerindeki desteğinin e, giderek azaldığını da görüyoruz. Bir de şunu da belirtmek lazım. Nicolas Maduro'ya karşı sadece sağ muhalefet yok. Venezuela Komünist Partisi de e, muhalefet cephesi içinde, e, muhalefet platformu içinde yer alıyor. Arada sırada girip bakıyorum komünist, e, Venezuela Komünist Partisi'nin sitesine. Orada e, Maduro'nun e, söyleminin faşist bir söylem olduğunu vurgulayan bir e, tavır var ve e, hukuk devletini savunmak, e, seçimlerin özgürlüğünü savunmak, Maduro'nun söylediği gibi faşizmi savunmak demek değildir diyen ama aynı zamanda Amerika'nın Venezuela yaptırımlarını eleştiren bir sol muhalefet hattı da var. Bunu e, bazı e, sol hareketlerin... E, Venezuela'da Maduro'yu gözü kapalı desteklemelerine karşı hatırlatmak için e, söyleme ihtiyacı duydum. E, komşumuz Bulgaristan'a geçelim. Bulgaristan'da 7 Ağustos'ta beklenmedik bir e, yasa tasarısı ya kanunlaştı. E, Bulgaristan parlamentosu e, okullarda LGBT artı propaganda ve tanıtımın yasaklayan bir e, yasa kabul etti. Ve öyle... E, Küçük bir azınlıkla değil, 159 evet ve 13 çekimsel oyla kabul edildi bu yasa. Yasanın öneri, Yasa önerisi son seçimlerde beklenmedik bir başarı gösteren ve parlamentoya giren vazrajdav. Yani yeniden aşırı sağ yeniden doğuş partisinden gelmişti. Yasada şöyle bir ifade var, geleneksel olmayan bir cinsel yönelimi ve e, biyolojik olanlardan farklı bir e, cinsel kimliği özendirmek yasa dışıdır. E, gözlemciler e, bu e, yeniden doğuş partisinin e, Fransa'daki Paris'teki olimpiyat oyunları açılışında e, ortaya çıkan e, e, polemikten yararlanarak bir kültür savaşı ortamından istifade ettiğini e, belirtiyorlar. E, ama esas bir e, bu kadar büyük bir çoğunlukla oy verilmesinin esas nedeni ise Bulgaristan'da önümüzdeki sonbaharda 2021'den beri 7. kez seçim yapılacak olması ve dolayısıyla Bulgaristan muhafazakar, kültürel muhafazakar çevrelerinin oylarını sol partiler dahil hepsinin talep etmesi böyle bir sonuç doğurmuş Bulgaristan'da. Evet, Avrupa sen... Birliği'nin çok ciddi tepkisini aldı e, bu karar. E, çok ilginç bir şey. Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu'nun eğitimden sorumlu bakanı da bir e, Bulgaristan e, Bulgaristan'daki muhafazakar e, Avrupa Birliği yanlısı muhafazakar Parti Bo, e, Bostrov'un e, GERB partisinin ee, bir e, partisinden gelen bir komiser. Yani şu anda Bulgaristan'da e, pardon Avrupa Komisyonu eğitim komiseri bir e, Bulgar e, siyasetçi aynı zamanda. Evet, o da, da karşı bir... çıktı tabii bu yasaya. Evet. evet. Ben de bir şey ilave edeyimiz ne? Sırbistan'da bir de çok ilginç bir Lityum madenini projesi... Evet, onu karşıyam. şimdi ele alacaktım. Evet ha, on binlerce kişinin sokağı... 30 bin civarında. E, polis evet. 27 ile 30 bin diyor. Bu belki daha yüksektir. E, evet, 30 binden fazla gösterici Belgrad'da pazar günü e, Avrupa'nın en büyük lityum e, madeninin... <gülüyor> E, yeniden e, açılması kararını protesto etti. Yeniden diyorum çünkü e, 2022'de bu lityum projesi, Jadar Vadisi'ndeki e, lityum projesi iptal edilmişti. E, ve e, Rio Tinto şirketinin, e, Amerikan Avusturya şirketi, Rio Tinto şirketinin e, projesi bu Jadar Vadisi'nde. E, proje e, Temmuz'da e, yeniden e, kabul edildi, e, lisans verildi e, ve göstericiler bu lityum e, projesinin bütün Jadar Vadisi'ni zehirleyeceği e, telafisi mümkün olmayan çevre ve insan sağlığı sorunları yaratacağını iddia ediyorlar. E, ama e, Avrupa Birliği bu projenin Yeniden e, projeye lisans verilmesini Avrupa Birliği Sırbistan ve AB için tarihi bir karar olarak, olumlu olarak değerlendirmişti. Çünkü Avrupa'nın lityum ihtiyacının belli bir dönem %90'ını Sırbistan'ın e, karşılaması bekleniyor ve Sırbistan ile e, Avrupa Birliği arasında sürdürülebilir ham madde, e, pil değer zincirleri ve elektrikli araçlar konusunda stratejik ortaklık anlaşması da imzalanmış durumda. E, bu projeye şiddetle karşı çıkan e, hareketin e, parçalarından e, biri olan e, Sırbistan'daki yeşil sol hareket ise e, bunun e, Sırbistan'ı e, giderek daha fazla bağımlı hale getireceğinden... Ve aynı zamanda da bu lityum e, e, işletmelerinin e, Sırbistan'a bir katkısı olmadan sadece Avrupa Birliği'ne e, elektrikli araç e, üretiminde katkısı olacağını, Sırbistan'ın burada bir e, sadece bedel ödeyen bir ülke halinde olacağını iddia ediyorlar. E, önümüzdeki günlerde bu e, muhalefet hareketinin e, genişlemesi bekleniyor ve tabii ki Cumhurbaşkanı Aleksandr Uçic de bu pazar günkü gösterileri eylemlerin siyasi amaçlı olduğunu belirtti ve kendisini devirmek için harekete geçtiklerini söyledi. Bana bu gezi protestoları sırasında iktidarın bunun bir darbe girişimidir lafını etmeye başlamasını hatırlatıyor aynı zamanda. Nedense yani bu Çiç bu... ayrıca şey de söylemiş, Rusya'nın Sırbistan'da darbe planladığına dair bilgi aldık demişti eylemlerden önceki açıklamasında da. Evet, evet. ama Bu aynı zamanda Rusya'ya yakın bir iktidar <gülüyor> olmakla da tanınıyor biliyorsunuz. Ve evet, Çin'e evet. özellikle yakın bir iktidar olmakla tanınıyor. Çünkü Sırbistan Çin'in Avrupa Birliği içindeki içine girme... E, projelerinde Macaristan'la beraber iki e, platformdan birini oluşturuyor. Evet, hakikat sonrası dünyanın çok tipik örneklerinden birini. Örneklerinden birine karşı karşıyayız. E, evet, maalesef. E, yakından takip etmeliyiz bunu. Çünkü çok büyük şeyler de olabilir gerçekten. Ta 2004'ten beri Rio Tinto'da dünyanın en büyük maden şirketlerinden bir tanesi tabii. Çok fazla sayıda çıkarı içeren Karmaşık bir durum var ortada. Peki evet. çok çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ahmet, görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın. Açık bilinçte bir konuğumuz da olacak herhalde. Marmara depreminin de yıl dönümünü konu edineceğiz galiba. Siz sunumunu yapar mısınız lütfen? Evet, de memnuniyetle. E konuğumuz Doktor Nazan Cömert Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi. Hoş geldiniz Nazan Hanım, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş merhabalar. geldiniz merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben küçük bir giriş notu olarak ileteyim. Geçen hafta e, Açık Gazete tatildeydi, program yapmadık, bir hafta ara verdik. O bir haftada mesela e, Rütük'ün yürütmeyi durdurma kararına ettiği itirazın da e, reddedildiğini duyduk. Bu iyi bir haber. Yani e, Açık Gadyo'nun yayın lisansının iptali e, en azından e, kısa bir dönemde olmayacakmış. Dolayısıyla bizim programlarımızda devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu bir. E, bundan tabi uzun uzun siz bahsettiniz. Dün işte Bahri Belen'de e, hukuki yönlerini anlattı filan. E, geçen haftadan önceki son iki haftada da Zoe Schlanger'ın Işık Yiğiciler isimli kitabından konuşuyorduk. Bu kitap Sonuçtan aktaracaklarım henüz bitmedi. E, tahmin ediyorum iki hafta daha konuşacağız ama bu seferlik bir ara verdik buna. Çünkü bugün 1999 Büyük Marmara depreminin e, yıl dönümü haftası. E, malum 17 Ağustos'ta olmuştu deprem. Biz de 2019'dan bu yana e, işte bu yıl dönümü haftalarında depremle ilgili bir program yapıp bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz ee, bunu gelecek hafta yapıp e, geç kalmaktansa biraz erken e, davranmak daha doğru olacak diye düşündüm ee, şimdi açık bilinçte vakayiname ile de koordineli olarak e, gerek yer bilimcilerle konuştuk gerek e, deprem konusunda almamız gereken önlemler ve e, pratik öneriler konusunda konuştuk Bugün de çalışma alanları, afet riski yönetimi, kırılganlık analizi, risk iletişimi ve halk katılımı olan Nazan Cömert hocayla konuşacağız. Ve bize deprem konusunda hem içeriden hem dışarıdan bir bakış açısı sunacağını umuyoruz. Ben programa başlamadan önce... Nazan Cömert'le beni temasa geçiren Gürhan Ertuğ'a da teşekkür etmek istiyorum. Altın Saatler Programı'nın yapımcısı. Her zaman olduğu gibi e, deprem konusuyla ilgili olarak e, desteklerini sürdürüyor. Sağ olsun. E, Nazan Cömert'in bu sene Altın Saatler Programı'nın yapımcılarından da olduğunu da söyleyeyim. Kendisi de orada şimdi bu programda anlatacaklarını daha detaylı bir şekilde Ilk bir programda aktaracaktır diye ayrıca umuyorum e, heyecanlı programı da bekliyor olacağız. E, evet tam da yani, 25. yıl dönümü oluyor değil mi? E, altın saatlerin değil mi? Evet. Hayır şeyin e, de deprem. Altın ne? saatler zaten depremden kısa bir süre sonra Herhalde. başlıyor. Doğru yani biz 2019'da işte 20. yıl dönümü vesilesiyle. Böyle programlar yapmaya başlamıştık. 25. yılına geldik. Ee, şimdi deprem kaçınılmaz bir şekilde İstanbul'a geliyor gibi gözüküyor. Ee, daha önce konuştuğumuz programların hepsinde e, aslında e, son derece ana akım e, yaklaşımlarda bulunduk. Bundan ne kastediyorum? Yani... Şimdi hepimizin yaşlı anneleri, babaları var, işte belki çocukları, çocukları var ya da engelli tanıdıkları var. Böyle kırılgan gruplar için deprem riski belki daha da ciddi bir risk olarak önümüzde duruyor. Bu konuda ne yapmalıyız diye de düşünmenin zamanıdır elbette. Ayrıca burada böyle bir butik küçük bir şey yapıyor değiliz çünkü her kırılgan gruplara mensup olan her kişinin hayatında etrafında da 4-5 başka insan olduğu düşünülürse sayı olarak da aslında önemli bir sayıdan bahsediyor olduğumuz anlaşılacak. Bundan program içinde de biraz bahsedeceğiz. Nazan Hanım şimdi depreme peki bu kırılganlık analizi çerçevesinde bakacak olursak nereden başlamalıyız? Evet, teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi 25 yıldır birçok konu konuşuldu. Deprem ve depremin yarattığı afetler, işte Türkiye bir deprem ülkesi ve yaşanan depremler hep afete dönüşüyor. Son bir yıl içinde de bunu maalesef acı tecrübelerle yaşadık hepimiz. Ee, dediğim gibi yani olayın e, teknik boyutu, e, mühendislik bilimlerini ilgilendiren boyutu konusunda çok şey söylendi. Yazıldı, çizildi, raporlar yapıldı. E, fakat e, özellikle e, sosyal boyutu çok yeni e, ele alınıyor. Belki bu depremin büyüklüğüyle de al alakalı olarak e, gündeme geldi. Ee, ve e, özellikle kırılgan e, gruplar e, neyi kastediyoruz? Belki bunun altını çizmek lazım. Bir kere e, sosyal bilimler tarafından baktığımız zaman depremlerin ve afetlerin kırılganlığı ortaya çıkaran bir özelliği var. Bir anlamda e, mevcut zamanda yolunda gitmeyen işlerin özellikle kırılgan gruplar için Yapılan poli, e, kamu politikalarında bir, bir anlamda e, ölçüldüğü e, olaylar depremler. Diğer taraftan da e, afet politikaları neticesi bu kırılganlığın daha da derinleştiği, e, kronikleştiği durumlar. Bu halde bakılınca hakikaten e, kırılgan gruplar e, ve bu e, deprem AFET'e dirençli, depreme dirençli toplum yaratmada eğer bir kamu politikası e, hedefleniyorsa, geliştirilmesi hedefleniyorsa özellikle bu kırılganlıkların e, giderilmesi toplumun daha dirençli hale gelmesi için e, çok önemli e, tabi burada e, sorun bu başlıklar işte son zamanlarda biraz daha ele alınıyor dedik. Bunda tabii sevil toplum örgütlerinin sahadaki gönüllerin çok büyük payları var. Çok yeni olmakla beraber çok geniş başlıklar altında ele alınıyor. Nasıl ele alınıyor? İşte kırılgan gruplar dediğimiz zaman... Yaşlar, kadınlar, engeller ve çocuklar gibi çok genel başlıklar altında. Halbuki sahaya indiğimiz zaman bu kırılganlıkların aslında üst üste geçmiş kırılganlıklar olduğunu görüyoruz. Neyi kastediyorum? işte engelli bir birey aynı zamanda işte gelirini kaybediyor bir o kırılganlık var hem engelli hem kadın hem göçmen olabiliyor dolayısıyla iç içe geçmiş bir kırılgan grupların varlığı söz konusu ben bugün özellikle belki hiç konuşulmayan bu kırılgan grupların en zayıf halkası hatta bu zayıf halkanın da en zayıf halkası olan belki mesela zihinsel engelliler grubu ve aslında otizm bir zihinsel engelli grubu değil ama otizmli bireylerden bahsedebilirim neredeyse hiç konuşulmayan konulardan gruplardan bir tanesi biraz evvel bir şey söylediniz çok doğru ee, özellikle engelli e, bireyler e, veya işte kırılgan gruplar birey olarak değil çevresindekilerle beraber değer, olarak değerlendirildiğinde rakamlar çok daha fazla e, bir nüfusa e, tekabül ediyor ee, tabii burada bir hususun da altına çizmekte fayda var. Neden bu çok genel başlıklar altında ele alınıyor? Neden e, çok o, görünür değil e, kamu politikaları? Buradaki en temel sorunlardan biri de veriye dayalı bir kamu politikası yok. Daha doğrusu elimizde çok o, şey veri yok. E, dişe dokunur o, veri üretemiyoruz. Mevcut veriler çok sınırlı veriler, yani çok tartışmalı veriler. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Evet, çok teşekkürler. Bir de sizin belirtmiş olduğunuz bir şey daha vardı. Genellikle engelli bireyler dediğimiz zaman gözle görülür bir engeli olan insanlar hemen akla geliyor. İşte tekerlekli sandalyede bir kişiyi görüyoruz falan mesela. Oysa zihinsel açıdan engelli bireylerin her zaman dışarıdan e, gözüken bir e, ve durumlarını belirten bir halleri olmayabiliyor. E, bu tabii bu insanların e, kırılgan bir gruba mensup olmadıklarını dolayısıyla bu konuda e, kendileri hakkında özel olarak düşünülmesi, özen gösterilmesi e, gerekmediğini göstermiyor. E, bunu da e, ekleyerek şimdi peki bu kırılgan gruplar için e, deprem e, konusuna nasıl yaklaşmalıyız bunu sorsam? Evet, aslında e, dediğim biraz evvel söylediğim gibi depremde e, yaşananlar bu kırılganlı görünür hale getiriyor bir anlamda. E, çok doğru söylediniz. E, mesela özellikle e, neuro gelişimsel bir farklılık olan mesela otizmli bireyler neden otizmli bireyler belki onu da söylemek lazım sayıları gittikçe artan bir nüfusu temsil ediyor tabi bunda bir daha çok teşhis ediliyor konusu da buna dahil edilebilir ama gittikçe artan bir nüfustan bahsediyoruz ve aslında bir bireyin engeli bütün bir ailenin engeli olmuş oluyor ee, çok bilinmezlik var hem e, profesyoneller tarafından e, yani bunlarla birebir muhatap olan e, kişiler tarafından hem de işi afet yönetimiyle alakalı e, kurumlar tarafından çok bilinmez bir e, alan e, diyelim. E, dediğiniz gibi herhangi bir fiziksel belirtileri yok dışarıdan baktığınızda e, ama son derece iletişim becerileri sınırlı. Ee, ve onunla muhatap olan kişiler e, kimle muhatap olduklarını ve nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Yani temel e, problemlerden bir tanesi. E, ben müsaade ederseniz bir, birkaç rakam vermek istiyorum. Mesela 6 Şubat depremlerinde e, yaklaşık 114 bin e, çocuğun otizmli birey olduğu e, haberi var. Bunu ile çarptığınız zaman işte 450 bin e, kişilik bir nüfusa. Tekabül ediyor. Tabii bu dediğim gibi veri ancak kayıtlara geçmiş veya bakanlığın yardım yaptığı kişiler. Ama yetişkin otizmde bireyleri biz hiç bilmiyoruz. Türkiye genelinde de işte yaklaşık beş, bir kurumdan bir kuruma bu rakamlar değişiyor. 550 bin kişiden bahsediliyor Türkiye'de. 10, 0 19 yaş e, grubu. E, dolayısıyla e, elde veri olmayınca çok e, detaylı bir şey söylemekte de mümkün değil. Şimdi bu insanlar e, son depremde neler yaşadılar diye baktığımız zaman tabi aslında bütün depremzedelerin yaşadığı şeyleri bir anlamda yaşadılar. E, işte barınma ile ilgili altyapı sorunlarıyla ile ilgili, ama en büyük sorunlardan biri yardım götüren e, kurum ve kuruluşların e, bu tip engelli hakkında bilgileri olmadıkları için hizmette erişimin erişim etkinliğinde çok ciddi e, sıkıntılara doğmasına e, neden olduklarını söyleyebiliriz. İşte nasıl davranılması gerektiğini bilememe. E, kalınan acil barınmada kalınan e, fiziksel koşulların yetersizliği, e, bir takım e, engelli ilaç ve cihaz kullanımına erişimde e, yaşanan sıkıntılar, e, rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinin kapanması, ihtiyaç sahiplerine yardımın ulaştırılmaması insanların çocuğunu bırakıp bırakabilecekleri yerlerin olmayışı ve yardımla ilgili bilgilendirme yerlerine kurumlarına gidememeleri Dolayısıyla yardımdan faydalanamamaları işte güvenlik problemleri işte kaybolma korkusu. Ee, gibi e, sonuç olarak sahada e, doğrudan yaşadıkları e, problemler var. Diyeceksiniz ki bu problem aşağı yukarı herkesin problemi e, ama e, herkesin problemi olmakla beraber en çok etkilenen gruplar e, bunlar. E, bir de e, mesela acil barınma bu fiziksel koşulların yetersizliği konusu kendilerine dağıtılan varınma imkanlarında dahi e, bireylerin yaşadığı sorunlardan ötürü işte davranış problemleri ses çıkarma vesaire bu acil varınma yerlerinde kalamama e, veya e, e, istenmeme gibi e, en doğal hakları e, olan temel insan hakları çerçevesinde de e, bir takım e, ayrıştırmaya, öteleştirmeye e, maruz kaldıklarını yazılan raporlardan görüyoruz. Peki ne yapılmalı e, sorusu belki e, gündeme gelebilir. E, aslında e, bu konuda dünyada da bir takım e, çalışmalar özellikle afetlerde engelliler ve hak temelli yaklaşım e, konusu çok yeni 2006 yılında Birleşmiş Milletler'in insan hakları ve doğal afetleri ilişkin operasyon kılavuz ilkeleri başlığı altında bir tavsiye edici bir takım e, rehber çalışmaları var hak temelli olarak. Ee, yine e, son e, 6 Şubat depremlerinde e, Uluslararası Göç Örgütü'nün e, e, katkılarıyla gerçekleşen engelli katılımı görev ekibi e, bir e, teknik rehber hazırladı. Türkiye'de bir takım STK'lar bu konuda çalışmalar yapıyorlar hem profesyonellere yönelik. Hem engelli e, ailelerine yönelik ama bunlar çok e, bireysel e, e, ve çok sınırlı e, sayıda ve dağınık bir şekilde ilerliyor. E, devlet olarak ne yapıyoruz sonusuna geldiğimizde aslında bu konuda iki tane stratejik birçok. E, Planda bunu aramak gerekiyor. Otizm eylem planı var birinci ve ikinci eylem planları. Birinci planda bu hiç konu edilmedi. İkinci eylem planı da Nisan 2023 yılında yayınlandı. Bu eylem planında da çok sınırlı ölçüde el alınan bir konu. Burada daha çok ailelerin ve bireylerin bilinçlendirilmesi gibi böyle çok genel geçer bir madde var. Afet işte hem sadece depremler değil pandemi, iklim değişiklikleri gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye ilişkin. Yani baktığımız zaman her tecrübe bir takım aktörleri harekete geçirmekle beraber devlet politikası, kamu politikası açısından baktığımız zaman biraz lükse kaçıyor gibi görünüyor. Ya da çok zor bir alan olduğu için, çok detaylandırılması gereken bir alan olduğu için bu konu çok genel başlıklar altında alınıyor. Veya belli engel grupları çalışmak daha kolay olduğu için veya bu grupların, Temsili daha ön planda olduğu için bu kırılgan grupların en zayıf halkaları biraz ihmal edilmiş oluyor diyebiliriz. Evet peki siz bir Fransız top, sivil toplum kuruluşuyla da ortaklaşa bir faaliyet düzenlediniz geçen ay İstanbul'da. Başka neler yapılabilir veya işte mesela ailesinde engelli bireyler olan ya da kırılgan gruplara mensup olan insanlar ne yapmalı? Deprem konusunda nasıl bir hazırlık yapmaya çalışmalı? Tabii biraz evvel bahsettim. Bir takım rehber kılavuzlar var internet sitelerinde hem Birleşmiş Milletler'in hem de Ülkemizde Şubat 2023'ten sonra bir takım platformlar kuruldu bu alanda. Bu konu da bilgilenme açısından önemli. Aslında toplumun bilinçlendirilmesi dediğimiz şey hep böyle bilgilendirme üzerine odaklı. Yani bilgi sahibi olma gibi. Burada temel faktör bence biraz beceri sahibi olma. Yani engelli ve engelli yakınlarının hem bilgiye erişimi hem de bu konuda beceri kazanması. Bu konuda örgütlenme tabii çok önemli. Ne kadar çok örgütlenirseniz o kadar çok temsil edin, ediyorsunuz. Ayrıca da devlet olarak, kamu kurumları olarak neler yapılmalı konusuna gelince de Özellikle acil durum e, yönetimi e, planlamasında e, her engel grubundan veya birkaç tane öncelikle engel grubundan e, temsilcilerin e, bil fiil dahil edilmesi e, çok önemli diye düşünüyorum. Bir de altını e, çizmekte fayda var. Biz AFET'i te tetikleyen faktör ne olursa olsun. Biz AFET'i bir ölçek olarak düşünüyoruz yani iklim değişikliği, pandemi, depremler her ne olursa olsun yönetimsel açıdan baktığımız zaman bu aslında bir ölçek planlamasını gerektiriyor. Dolayısıyla normal zamanda yani AFET dışı rutin zamanda bazı hizmetlere erişimde ne sorunlar yaşanıyorsa AFET'te onlar çok daha derinleşiyor. Bu haliyle baktığımız zaman özellikle belediyelerin acil durum servisi yapan bütün kurumların bu konudaki eksikliklerini yani hizmete erişim konusundaki eksikliklerini tamamlamaları gerekiyor. Örnek veriyorum işte zihinsel engelli bir kişi yangın durumunda derdini nasıl anlatacak veya 112'yi nasıl e, arayacak bütün bunlar aslında öncelikli konular veya konuşma yetisi olmayan birisi e, veya otizmli bir birey e, bütün bunlar aslında egzersiz e, yapmaya e, bir taraftan da e, bu konuda veri üretmeyle e, çok alakalı yani belediyeler kendi sınırları içinde ne kadar engelli olduğunu bu engellerin otonomi derecelerini, engel gruplarına göre farklılaştırarak böyle nokta atışı politikalar geliştirmek zorunda. Aslında en çok zorlanılan alanlardan bir tanesi de bu. Yani normal acil durum hizmetlerine erişme biz iyileştirdiğimiz takdirde afette bu grupların dirençliliğini de bir şekilde iyileştirmiş olacağız. Evet, buyurun Emel Bey, pardon. Ben de ufak bir şey sormak istiyordum. Yani bundan iki ay kadar önce yanılmıyorsam bir T24'teydi bir Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı bir Muriwaki'ydi galiba adı. Yoshinori Muriwaki. Bu konuda bu işte 33 yıldır Türkiye'de bulunuyorum ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum dedi. Yani çok bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum diye bir ciddi uyarıda. Çünkü geçen bir buçuk ay kadar önce işte Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen depremler dikkati çekiyordu. Yani yalnız İstanbul'da beklenen değil tabii Maraş, Adliyaman'da, Malatya'da, Bingöl'de, Ankara'da ve Buğla gibi illerde de uzmanlardan açıklamalar geliyordu. Bu konuya dikkat çeken bir uyarıda bu bulunmuştu ee, Japon uzmanı. Bunun e, bu konuda hazırlıklı olunduğuna dair yalnız böyle kırılgan kişilerde değil, biraz önce sözünü ettiğiniz kırılgan kesimde yer alan insanlarda değil. E, Türkiye'de bu konulara hakim olması gereken uzman çevrelerde ve e, asıl olarak da işte yönetimden bir takım hazırlık ve açıklamalar gelmesi beklenirken pek de öyle bir şey olmuyor. Bu konuda bir şey söylemek mümkün mü acaba? Evet. Aslında açıklamalar geliyor ama açıklamalar hep aynı yönde bir bilgilendirme evet. süreci var. Yani bir süre sonra o da etki etmiyor insanlara. Çünkü işte hayatları üzerinde olduğunu bilmek, her yedi senede bir büyük hasar yaratan... Can kayıtlarına yol açan depremlerin yaşandığı bir ülkede yaşamak bunlar aslında çok küçük yaştaki çocuklardan çok yetişkinlere kadar herkesin bildiği şeyler genel geçer bildiği şeyler. Siz eğitim vermeye ve eğitim yoluyla bir farkındalık yaratmaya kalkıştığınızda da bu tip sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bilgi konusunda herhangi bir sıkıntı olduğunu ben sanmıyorum. Sorun insanların elde ettiği bilgi onu eyleme dönüştürecek bir bilgi değil yani insan kendi hasarını değerlendirme ve ona göre bir aksiyon alma konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Dediğim gibi yani belki 25 yıldır yapamadığımız şeylerden birisi bu iletişim konusu hep aynı bilgi hep mühendislik alanları tabii ki çok önemli hatta bazen bu kadar bilinmezliğin olduğu bir riskte bu kadar farklı bilginin paylaşılması ters etki de yaratabiliyor yani bunun tartışılacağı alanlar genelde halka yönelik alanlar da değil yani akademik ortamda bilimsel etkinliklerde bu tip modellemeler, tartışmalar olabilir. İşte depremin yeri ve şiddetiyle alakalı olarak söylüyorum. Ama insanların oturduğu binanın zararı konusunda durumu, zafiyeti konusunda bilgi sahibi olması, belli durumlarda nasıl harekete geçireceğini bilme, olayın maddi, hukuki tüm boyutlarıyla bir genel değerlendirmesini yapma konusunda dişe dokunur bir bilgi paylaşılmıyor. Evet. Bu kanser dönüşüm, yani başka konuları konuştuğumuzda da aslında çok sık gündeme geliyor. Yani biz risk azaltmayı, kanser dönüşüm, AFET'e hazırlığı da arama kurtarmaya indirgemiş e, durumdayız. E, hani çok söylenen e, şey AFET'e dirençli toplum yaratma e, kısmı biraz e, beceri e, ile çok alakalı. Yani ne yapacağını, nereye başvuracağını, ne tür haklarının olduğunu bilmek kısmı. E, hep aynı şeylerin paylaşılması bazen yanlış bir şeye de neden oluyor. Yani harekete geçmeme veya geçmiş tecrübelere dayanarak bulunduğu riski değerlendirme gibi. Bu konu belki en zayıf konulardan birisi evet. ülkemizdeki afet yönetimi açısından. Evet. Evet. Şurayı de bitiriyoruz. bitiriyoruz. Nazan Hanım sizin doktora tezinizde deprem riskinde zarar görebilirlik analizi Üzerineydi. Bu konuda çalışmaya devam ediyorsunuz. Altın saatlerde de daha detaylı olarak e, anlatacağınızı e, umuyorum e, önümüzdeki birkaç ay içinde. E, 1999 yılında 17 Ağustos galiba Pazartesi Salı'ya bağlayan geceydi. Deprem o zaman olmuştu. Bu sene Cumartesi gününe denk geliyor yakında deprem konusu daha da gündeme gelir. Herkes deprem hakkında yine bir şeyler söyler. Cumartesi gününden sonra büyük ihtimalle unutulur ama biz böylece sizden kaynaklanan bilgileri aktarmış olalım. Devamında beklediğimizde söyleyerek yeniden teşekkür edelim. bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doktor Nazan Cömertti, deprem üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Nazan'ın. Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun. Açık Bilinç Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü açık gazete programına bir şey son bir son dakika önemli gelişmesi var mı Özdeş? E. Bir tek şeyden söz edebiliriz. Bu elinde bıçakla beş kişiyi yaralayan nazi emblemi... ...gamalı, haçlı, miğferli vesaire... ...baltalı. Tam evet canlı yayından da... ...üstelik bu saldırıyı yaparak gerçekleştiren şahsın... ...bir de manifesto yazdığı... ...yani hatırlanacağı üzere... ...Breyvek gibi çeşitli nazilerin... ...yaptığına benzer şekilde... ...bir de manifesto hazırladığı... ...LGBT'leri hedef aldığı... Göçmenlere e, yönelik nefret e, söylemleri olan işte HDP binalarından tutun göçmen birolarına kadar saldırı planlarının da içerisine yer aldığı bir manifestosu oldu. bazı sitelerde şu anda ayrıntılarıyla yer alıyor. Evet onları da konuşmaya devam edeceğiz maalesef öyle görünüyor ki. Evet bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berkey Akmeşe'den oluşan ekiple beraberdiniz bu sabah. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.